Casim Avcı tarafından sonpeygamber.info web portalı için kaleme alınan bu siyer çalışması Mesut Uz tarafından seslendirildi. 5. Bölüm Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Hazreti Hatice radıyallahu anha ile evlenmesi. Hazreti Hatice radıyallahu anha Kureyş'in ileri gelenlerinden Huveylit bin Esed'in kızı olup soyu dedelerinden Kusay'da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin nesebiyle birleşir. Hazreti Peygamberden önce iki defa evlilik yapmış olan Hazreti Hatice Rədiyyallahu anh'a soylu, güzel ve zengin bir hanımdı. İkinci kocasının ölümünden sonra Kureyş'in ileri gelenlerinden evlilik teklifleri almakla birlikte hiçbirine olumlu cevap vermemekteydi. Güvenilir bulduğu kimselerle ticaret yaparak hayatını sürdüren Hazreti Hatice Rədiyyallahu anh'a. Bu sıralarda bir tavsiye üzerine çevresinde üstün ahlak sahibi ve güvenilir bir genç olarak tanınan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemle ortaklık antlaşması yaptı ve onun kölesi Meysere ile birlikte ticaret için Suriye'ye gitmesini istedi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin bu yolculuğu ticari açıdan oldukça başarılı geçti. Bu sonuçtan memnun kalan, Hazreti Hatice radıyallahu anha Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in dürüst ve doğru sözlü olduğunu gördü. Meyser'enin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in ahlakı ve davranışları hakkında hayranlık uyandıran övgü dolu sözlerini de dinleyen Hazreti Hatice radıyallahu anha Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme daha çok güven duydu. Ve ona karşı takdir hisleri gün geçtikçe arttı. Rivayete göre bir süre sonra da bizzat kendisi veya Nefise binti Ümeyye adlı bir kadın aracılığıyla Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme evlilik teklifinde bulundu. Beklemediği bir durumla karşılaşan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Biraz düşündükten sonra teklifi kabul etti. Ebu Talib ve diğer amcaları babası vefat etmiş olduğu için Hatice'yi amcası Amr bin Esed'den istediler. Cevabın olumlu olması üzerine de evlilik gerçekleşti. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Talib'in evinden Hazreti Hatice radıyallahu anha'nın evine taşındı. Böylece mutlu yuva kurulmuş oldu. Bu sırada Hazreti Peygamber'in 25, Hazreti Hatice radıyallahu anhâ'nın da 40 yaşında olduğu kaydedilmektedir. Hatice'nin daha küçük yaşlarda olduğuna dair rivayetler de vardır. Hazreti Peygamber ve Hazreti Hatice radıyallahu anhâ'nın bu evliliğinden Kasım, Zeynep, Rukiye, Ümmü Kulsum, Fatıma Abdullah ve Tahir adlı çocukları dünyaya geldi. Abdullah ve Tahir, peygamberlikten önce vefat etti. Bazen Tayyip ve Tahir, iki ayrı çocuk olarak zikredilmekle birlikte, bunların Abdullah'ın lakabı olduğu da kaydedilmektedir. Hazreti Peygamberin en küçük kızı Fatıma dışındaki çocukları, kendisinden önce vefat etmiş, Hazreti Fatıma ise, Babasının vefatından sonra altı ay kadar daha yaşamıştır. Hazreti Peygamber ilk oğlu Kasım dolayısıyla ebul Kasım künyesini almıştır. Hazreti Hatice radıyallahu anh ile evliliği sırasında Hazreti Peygamber'in ailesine iki kişi daha katılmıştır. Bunlardan biri Hazreti Hatice radıyallahu anh'ın kendisine hediye ettiği ve onun da hürriyetine kavuşturup evlatlık edindiği Zeyd bin Harisedir. Diğeri ise Mekke'de ortaya çıkan kıtlık yüzünden maddi sıkıntıyla karşılaşan amcası Ebu Talib'e destek olmak üzere yanına aldığı ve o sıralarda 5 yaşında olduğu rivayet edilen Ali bin Ebi Talip'tir. Hazreti Peygamber daha sonra kızı Fatıma'yı Hazreti Ali ile evlendirmiş ve soyu bu evlilikten doğan çok sevdiği torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin ile devam etmiştir. Hazreti Hatice radıyallahu anha 25 yıla yakın bir süre evli kaldığı Hazreti Peygambere her zaman maddi ve manevi açıdan destek oldu. Hazreti Peygambere ilk inanan kimse Hazreti Hatice radıyallahu anha olup en sıkıntılı zamanlarda onun yanında yer aldı. Hz. Peygamber'in ilk eşi ve İbrahim dışındaki çocuklarının annesidir. Hazreti Peygamber, onun iyiliklerini ve vefasını hiçbir zaman unutmadı. Bilindiği gibi Hazreti Peygamber, onun sağlığında başka bir kadınla evlenmemiş, onun vefatından bir süre sonra çeşitli sebeplere dayalı olarak evlilikler yapmıştır. Hazreti Hatice radıyallahu anha'yı her zaman hayırla yad eden Hazreti Peygamber bir defasında şöyle demiştir. Allah bana ondan daha hayırlısını vermemiştir. Herkes benim peygamberliğimi inkar ederken o bana inandı. Herkes beni yalanlarken o tasdik etti. İnsanlar mallarını esirgerken o malıyla bana destek oldu. Allah bana ondan çocuklar nasip etti. SonPeygamber.info Onu anlamak ve anlatmak için...